676, numaralı konu, müminlerin annesi Hazreti Ayşe'nin bu konudaki rivayeti, evet, Hazreti Ebu Bekir vefat edeceği zaman Hazreti Ömer'i halife seçti, Ebu Bekir'in yanına Ali ve Talha gelerek, sen kimi halife seçtin, diye sordular, o da, Ömer'i seçtim, dedi, onlar da, sen Allah'a ne cevap vereceksin, dediler, Hazreti Ebu Bekir, siz beni Allah ile mi korkutuyorsunuz, kesinlikle ben Allah'ı da, kulu Ömer'i de ikinizden daha iyi biliyorum ve Allah'a, senin kullarından en hayırlısını onlara halife seçtim, diyeceğim, dedi.